Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay! Demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar.